çıkam Ah güzel Laçkağım. Canım bebeğim benim. Ah. Çok uzun bir kayıt olmayacak belki. Ki biraz geciktim. Ah. Bugün seni biraz şımartayım. Yani yapamadığım bir şey değil. Zaten sık sık yapmaya çalışıyorum. Kaç tane şey değineyim? Nefasında sen buradayken beraber kaldığım birisi vardı. Onunla beraberken dışarı çıkmıştınız. aa benim oturduğum parka gelmiştin. nasıl geliş yani öyle bir endamidir. Arzu endam deniyor. Arzu endam. Her zaman birbirimize ihtiyacımız var yani nefes almak gibi bir şey de. O yüzden. Sen... <gülüyor> Oraya bir gelişim vardı Belki ben seni Birkaç saniye görebildim yüzünü birkaç saniye bakabildim Ama senin <gülüyor> Hep beraberle çıkalım İşte senin beni göreceğini bilmem. Arkam dönük de olsa beni göreceğini bilmem. O kadar hoşuma gidiyordu ki. Orada da belki ne kadar durmuştun hatırlamıyorum. Daha doğrusu hatırlıyorum da. Yaklaşık yani belki 10 dakika, 15 dakika durabilmiştim. Hızlıca çıkmıştım. Nerede? Bana göre hızlıcaydı. Yani çok hızlı geçti. Sonra siz çıktığınızda ben de bir an önce motoru atlayıp ekibe koyuldum çünkü seni biliyordum yani biraz daha seni görmek istedim. O parkın oradan yokuştan aşağı yavaş yavaş yürürken seni uzaktan izliyordum. O yürüyüşüne kendine nasıl bütün hareketlerini. O. Artık filmlerin bile çıkı aşık olmuş seni. Hiçbir şey şeyin ötesine geçmiyor gerçi zaten. Şuan şu, şu lafı şunların her şeyin üzerine şu an ne yapıyorum ben? Arabama binmişim. Hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yokmuş gibi. Atlamışım bir şey gitmeye çalışıyorum. Pavuk subuk bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. yapmaya çalışıyor. bunu yapıyorum ya. Dünyanın en saçma şeyi ya. Şu an içinde ya, o sözün üzerine, o sözün üzerine benim yaşayabileceğim, düşünebileceğim. Başıma gelebilecek, geri kalan her şey o kadar o kadar boş ki. Bu kadar boş yani. Hiçbir hiçbir manası yok. Bir tane film buldum. İşte internette bir tane kesitini gördüm. E, herif o izlediğim kesitte öyle bir şeyden öyle bir konuşuyor ki dedim ben ya ben konuşuyorum lütfen. Merak ettim nasıl anlatım var, nasıl bir konusu var. Onu izleyeceğim. Belki bugün izlemeye çalışırım. sana da yazarım. Boşka, izlersin. Dediğim gibi sadece benzettim yani. Dediğim şeylerle alakalı. Az önce söyledim ya sanki hiçbir şey Başka hiçbir şey. Gerçek değil. Böyle paralel evren gibi bir şeyden bahsediyorum Bakacağız ya. Söylerim sana merak etme. Yine de şu gerçek, senin sesinin, o sözün, işte o sözü söylerken ki, o tatlılığın, o masumiyetin, ah, o sarhoşluğun. Kendimi o kadar iyi biliyorum ki, sen de o sarhoşluğun etkisi geçmemesi için, ben de o sarhoştun etkisi geçmemesi için. Alışka, ah, öyle şeyler yapardım ki, öyle şeyler yapardım ki. Yapamadığım zaman da da hayata sistem ederdim. Ya zamanlarda biz biz zaten neyden ibaretiz ki Gazelik, eğlence, kahkaha, kahkaha, bu kahkaha, tutku, aşk, kıskanlık. Bunların hepsi yani, hepsi, hepsi biz oluyor. E belki tarifini bile yapamadığımız bazı duygular. O tarifini bile yapamadığımız bazı hissiyatlar, belki keşfedilmeyi beklenen şeyler. Bana gıcıklık seviyenin, yani nasıl tamir edebileceğim gıcıklık seviyeni <gülüyor> ölçmem. Her seferinde o şeyi... Yeni bir tepe noktası bulmam. En, en en başta herhalde bir şeyden bahsediyordum da. Öyle gittik yani. Ama işte. Maalesef ve maalesef ki. ...yaptal gibi bir şeyler yapmaya devam ediyorum yani. Bir şeyler için çabalamaya devam ediyorum. Yani hayatımı idame ettirecek şekilde. İşte hatırladım. Sen o yokuştan aşağı inerken motorla yanından yavaşça geçmiştim. Sen tabi istediğin şekilde arkana dönemiyordun. Tam yanından geçerken... Bir bakışmıştık. Sonra ben ışıklarda durmuştum. Siz de... Tamam be, sen de yani... Bir şey yapmıştın. Sen de... herhalde 10 metre yerimdeydin. O aynanın ya aynandan sana öyle bir ki senin bana baktığını görebiliyorum. Yanıma gelmek istediğini görebiliyorum. Hazırtma atlayıp paylaşmak istediğini biliyorum ya. Diyorsun ki Allah kahretsin her şeyi markasın atlasam sarılsam gezsek dolaşsak da ne sonra sen tekrardan yaklaşma bulursun bir defasında da şey olmuştu o gün öğlen vaktinde sen bakmıştın herhalde dışarı çıkacağım falan diye söylemiştin yani aslında hazır ol dercesine söylemişsin ama hani ben bir bakımında şey düşünüyordum da belki o, o anlar o zamanlar öyle zamanlar Mesela o gün sen dışarı çıkmışsın, parka oturmuşsun, belki belki bir saat, bir buçuk saat orada oturmuşsun. Ben paylaştığım bir şeyi gö görünce sanırım fark etmiştim ya da seversen bir <gülüyor> Ben kendimi savunuyorum. Ama sanki şey değil yani elbette ki ben de orada olmak istiyorum deli gibi. Sen bana işte kızıyorsun ya da istemediyorsun Ya işte tamam diyorsun, tamam. Hani fark et. Söyledim ben o yüzden dışarı çık diye diyorsun. Ama bir yandan da neden doluşmamız gerektiğini biliyoruz. en azından o sıralarda daha da dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz neyse sonra zaten ben o sıra doğru uzak değildim yani yakın sanırım döviz yaptırmaya gitmiştim yani onu uzan var ya. bana öyle der demez işim var. Bir girişim var oraya. Bunları hiç hesaba katlamam. Nasıl hareketler yapılması gerçekten yani var ya gerçekten nasıl geldim? hiç geldim. Uçuyorum yani uçuyorum. Bugün hatırlıyorum kaç tane şevci zik almıştım. Tamam alışım yani öyle hareketler yapmaya motor üstünde ama yine de yani o gün birkaç tane rızık almıştım böyle. ...güzel diyebileceğim. Sonradan yetişmiştim. Nerede oturduğunu... E ...fotoğraf çektiğin yerden hesapladığımı... ...nerede oturduğunu tahmin edebiliyordum. Sonra bir baktım. Loç komanda oturuyor. Sana arkandan yavaşça yanaştım. Gözlerini kapattım ben kimim diye. Sonra... el. Elleri kaldırdın, avuçlarımı tuttun. Yine kızdın. Yaramaz. Kaç saattir bu bekliyorum. Ama böyle kızmadın yani. Sen bazen gülerek kızmazdın. Aşk olsun sana diye kızardım. Yine. Ama çok uzatmamıştın. Sen ne zaman uzattın ki? Ama sen de az tehlikeli. Tehlikeli değilsin yani Uzattığım mı var ya. Evet, tamam. o meziyet bitim daha çok ben kullandım. videolardan bahsetmek istedim dediğim gibi bir de, de, de konuşabilsin çok farklı şeyler olacak dediğim gibi yani kısa bir video olacaktı işte kayıt Hoşçakalın hoşçakalın. Bakınlar istim çünkü. Seni çok seviyorum. Fotoğraflarını her gün her gün bırakıyorum. Bakıyorum. oradasın doğru hmm. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok çok çok. Hoşça kal Işte. Umarım hayat bizi yine birleştirir. Bye bye.